Bismillahirrahmanirrahim Namazların Edepleri Namazların bir kısım adabı vardır. Bunlar birer menduk demektir. Bunları elk etmek yerilmeyi gerektirmez. Bir günah sayılmaz. Fakat bunları yapmak daha faziletlidir. Daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Şuurlu bir Müslüman namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunu bilir. Namaz sayesinde merhameti geniş olan ezeli mabudunun manevi huzurunda bulunduğunu anlar o mukaddes mağbudunun kendisini görüp bildiğini düşünerek son derece edebe riayet eder. Görünüş haliyle tevazu belirten bir durumadır. Mümkün olduğu kadar kalbinin iç duygularını dünyadan ve bayağı düşüncelerden korumaya çalışır. Bunun içindir ki, namaz ancak kalp huzuru iledir denilmiştir. Namazların başlıca hedefleri şunlardır. 1- Namazda dışı ve içi ile bir yönet bir huzur ve Allah'a ibadet duygusu içinde bulunmak. 2- Üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve erkekler için yenileri varsa ellerini yenilerinden dışarıya çıkarmak. 3- Kıyam halinde secde yerine, rükuda ayakların üzerine, secdede burnunun iki yanına, oturuşta kucağa, selamda sağ ve sol omuz başlarına bakmak. 4- Yalnız başına namaz kılan, Rüku ve seyze tesbihlerini üçten ziyade yapmak. 5- İkamet alınırken Hayyalel felah yani haydin kurduluşa denildiği zaman imam ve cemaat için ayağa kalkmak. İmam mihraba yakın bulunmazsa her saf aralarından imam geçince ayağa kalkar. 6- İmam için kadgâhmet yani kadgâhmet-i namaz başladı denildiği anda namaza başlamak. İmam bu hareketiyle müezzinin sözünü doğrulamış olur. Bununla beraber ikamet ettikten sonra namaza başlanmasında da bir sakınca yoktur. Hatta İmam Elbu Yusuf ile üç imama göre uygun, uygun olan da budur. İkamet anılırken camiye giren kimse oturur. Sonra cemaatle beraber ayağa kalkar. İkametin bitmesini ayakta beklemez. 7. Namazda esneme halinde ağzı tutmak ve dudakları dişlerle olsun kapamak. Mümkün olmazsa... Sağ elle kapamak, öksürüğü ve gelirmeyi mümkün olduğu kadar gidermek. Bütün bunlar güzel sayılan işlerdir. İbadet sırasında yapılması gereken saygı belirtilerindendir. Ezan ve kamet Ezan, lügatta bildirmek demektir. Şeriat deyiminde farz namazlar için belli vakitlerde bilindiği şekilde okunan mübarek sözlerden ibarettir. Ezan okuyana müezzin denir. Farz namazlar için ezan okumak, bu namazların kılınacağını ilan edip bildirmek, kitap ve sünnette sabittir. Fakat Müslümanlığın başlangıcında bildiğimiz şekilde ezan okunmazdı. Bir müddet namaz vakti gelince, es-salate, essalate" Namaza, Namaza veya es-salatu Camiyatun, Namaz toplayıcıdır deniliyordu. Yani namaz, Müslümanların güzel bir toplum halde yaşamalarına vasıtadır. Bir takım güzellikleri ve şükür nevilerini kapsar, diye çağırma yapılmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci hicret yılında Medine-i Münevveri'de Hazreti Peygamber'in mescidi inşa edip tamamlanmıştı. Ashab-ı kiram muntazam bir halde toplanarak cemaatle namaz kılmaya başladı. İşte bu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakitlerinin insanlara duyurulması konusunda arkadaşları ile bu işi görüşmeye başladı. Sonunda ashabtan bazı zatların aynı şekilde görmüş oldukları sadık bir rüya ve o rüyayı doğrulayan bir vahye dayanarak bildiğimiz gibi ezan okumaya başlanmıştır. Bu ezan erkekler için vacip kuvvetinde bir müekked sünnettir. Müslümanlığın en büyük alametlerinden birdir. Ezan aracılığı ile halka hem namaz vakitleri hem de namazların kılınacağı bildirilmiş oluyor. Ayrıca namazın kurtuluşa ve mutluluğa sebep olacağı da söylenmiş oluyor. Bununla beraber bütün cihana karşı İslam dininin en kutsal esasları ilan edilmiş bulunuyor. Ezan aracılığı ile yeryüzünde namaz vakitleri değişik, değişik saatlere rastlanmaktadır. Bu bakımdan hiçbir saat yoktur ki bu bakımdan hiçbir saat yoktur ki İslam mabedlerinin yüksek minarelerden bütün insanlara Yüce Allah'ın varlığı, birliği, büyüklüğü, peygamberimizin risaleti, namazın kurtuluşa ve mutluluğa sebep olduğu yüksek bir sesle ilan edilmiş olmaz. Ne şerefli bir hakka davet görevi. Ezan ve ikametle ilgili bazı hükümler vardır. Şöyle ki, 1- Ezan şu mübarek kelimelerden ibarettir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne eşhedü la ilaha illallah eşhedü en illallah eşhedü en Muhammedun Allahu ekberu la illallah Memleketimizde bir müddet ezan yerine şu ezanın tercümesi okunmuştur. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim bildirdim. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin namaza. Haydin felaha, haydin felaha. Tanrı oğludur, Tanrı oğludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Allah bir daha o günleri göstermesin bizlere. Sabah ezanlarında Hayyâlel felahlardan sonra iki defa es -hayrun minen Yani namaz uykudan hayırlıdır diye okunur. İki, erkekler yalnız başına yahut cemaatle namaza durdukları zaman ikamet yapılır. Ezan sözleri aynen okunur. Yalnız Hayyâlel felahlardan sonra yine iki kere Kadı gâmetü selâh Dinlenir ki namaz başladı demektir. Kadıgametüşalay, kadıgametüşalay şeklinde. Bir de ezanda her cümle arasında bir bekleme yani sekte yapılır. İkinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teresür ya irtisal denir. İkamette ise duraksama yapılmaz, sürekli okunur ki buna hedir denir. 3. Her farz namaz için bir ezan ve bir ikamet meşrudur. Yalnız cuma namazında iki ezan vardır. Bunun için bir camide ezan ve ikamet de vakit namazı usulüne göre kılındıktan sonra tekrar cemaatle veya yalnız başına kılacak olanların o vakit namazı için ezan ve ikamet getirmelerine gerek yoktur. Bitir, bayram, telavih ve diğer nafile namazlarda ikamet yoktur. 4. Evde veya kırda kılınacak farz namazlar için hem ezan hem de ikamet getirmek daha faziletlidir. Yalnız ikamette de yetinilebilir. Fakat ezanla yetinmek mekruhtur. 5. Bir namaz için daha vakti girmeden ezan okumak caiz değildir. Böyle okunan bir ezanı iade etmek gerekir. Çünkü bununla namaz vaktinin girmiş olduğu haber verilmiş olmuyor. Ancak İmam Ebu Yusuf ile 3 imama göre yalnız sabah namazı için vaktinden önce ezan okumak caizdir. 6. Ezan ile ikamet arasını biraz ayırmak uygundur. Şöyle ki, Akşam ezanından sonra üç kısa ayet okuyacak kadar bir ara verilmeli. Sonra kâhmet yapılmalıdır. Diğer vakitlerde ise farz namazların iki rekatinde on iki ayet okumak şart ile namazın tamamlanması kadar bir zaman bekleme yapılmalıdır. 7. Ezan ve kâhmet vakit namazları için sünnet olduğu gibi kaza namazları için de sünnettir. Çünkü ezan ve ikamet vakitlerin değil namazların sünnetleridir. 8. bir kısım namazları, kaza namazları başka başka yerlerde kaza olarak kılınacakları zaman. Her biri için ezan ve ikamet gerekir. Fakat bir yerde kaza edilecekleri zaman, her bir namaz için ezan ve ikamet daha faziletliyse de, ilk kaza edilecek namaz için ezan ve ikamet getirdikten sonra diğer namazlar için yalnız ikamet yeterlidir. 9. İkamet ile namaz arasında yemek, içmek veya yıkanmak gibi bir iş yapılsa, İkameti tekrarlamak gerekir. Fakat ikamet getiren kimse ikametten sonra sünnet kılsa veya imam ikametten sonra hazır bulunsa ikamet iade edilmez. 10. Müezzin olan şahsın, sünneti bilen ve takvası olan kimse olması müstehattır. Cahillerin ve fasıkların ezan okunmaları mekruhtur. 11. Sarhoşun, delinin, blu çağına ermemiş çocuğun okuyacağı ezanı iade etmek mendup veya vacittir. Aklı yerinde olan bir çocuğun ezan okuması da bir rivayete göre mekruhtur. 12. Ezanı oturarak okumak mekruhtur. Ancak kendisi için okuyacaksa kerahati olmaz. Yolculuk sırasında yolcudan başkası için yolcudan başkası için hayvan üzerinde ezan okumaktan mekruhtur. 13. Ezanda telhin yani ezan kelimelerin harflerini bozacak şekilde okumak mekruhtur. 14. Kadınların, bunakların, günüp olanların ezan okumaları veya kahmet getirmeleri mekruhtur. Bunların ikametleri değilse de ezanları iade edilmelidir. Çünkü ezanın tekrarlanması cuma gününde olduğu gibi meşrudur. Abdestsiz kimselerin de ikamette bulunmaları mekruhtur. 15. Müezzin cemaatin haline bakmalıdır. Cemaat bir namazın vaktinde kılınmasını istediği takdirde hemen ikamette bulunmalı. Mahalle büyüğünün veya dengi kimselerin gelmesini beklememelidir. Çünkü bunda riya, boyun eğme ve cemaate eziyet verme vardır. 16. Müezzin ezan ve ikamet getirirken ayakta olarak kıbleye yönelir. Hayye ales salah, haydin namaza derken sağ tarafa hayye alel haydin kurtuluşa derken de sol tarafa döner. Minarede ise duruma göre sağ taraftan sol tarafa doğru dolaşarak ezanı bitirir. Ezan da sesinin yükselmesine yardımcı olsun diye iki parmağının uçlarını iki kulağına çıkar. 17. Sesi yükseltmek ve güzelleştirmek gibi meşru bir özür olmaksızın ikamet esnasında boğazı temizlemek yani tene, tene, tenehnuh deniyor buna mekruhtur. Ezanla ikamet arasında müezzinin konuşması da mekruhtur. Öyle ki bu arada, kendisine verilecek olan bir selamı da alamaz. 18. Ezan okunurken, ezanı duyanların dinlemeleri ve konuşmayı kesmeleri gerekir. Kur'an okuyan kimsenin de durup ezanı dinlemesi daha faziletlidir. Diğer bir görüşe göre, camide veya kendi evinde Kur'an okumakla bulunan bir kimse okuyuşuna devam eder. Fakat kendi mahalle mescidinde ezan okununca onu dinler. Bununla beraber ezan okunurken onu duyanların konuşmalarında bir kerahet olduğu da söylenmektedir. 19. Ezan ve ikameti işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrarlaması müstehaptır. Yalnız müezzin hayyalessalâ, hayyalelfelâ dediği zaman işiten bunların yerine la hevle ve la kuvvete illâ der. Günahlardan sakınıp dönmek ve itaate güçlü bulunmak ancak Yüce Allah'ın koruması ve yardımıyla olur demektir. Ezanı işiten kimse cunut dahi olsa bu şekilde müezzine karşılıkta bulunur. Çünkü bu bir övgüdür. Fakat hayız ve nifas hallerinde olan kadınlar bu ezan çağrısına karşılık veremezler. Çünkü onlardan namaz sorumluluğu düştüğünden dolayı sözle karşılıkta bulunmak sorumluluğu da düşmüştür. 20. Ezanı işiten kimse birinci defa Eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilince Sallallahu aleyhi aleyke ya Resulallah Yani Allah sana salat etsin ey Allah'ın peygamberi der. İkinci defa müezzin tarafından Eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilirken Karret aynı bike ya Resulallah Gözüm seninle aydın olsun ey Allah'ın peygamberi der. Bunları söylerken de baş parmaklarının uçlarını öperek gözlerine sürer ki bu müstehaptır ikamette bu yapılmaz. 21 Ezanı dinleyen bir Müslüman, ezanın sonunda şu duayı yapar. Çünkü bu duayı yapan kimse şefaat hak kazanır ve Peygamber Efendimiz ona şefaat eder. Dua şudur. <Sessizlik> Allahümme Rabbe hazihit davetit tammeti ve salatil kaimeti hati Muhammedenil vesirete vel fazilate ve derece ter ve eshru makamen mahmud mahmudun lazii ve attahu la at. bu ezan duası olarak geçiyor ee, yine bunu bulabilirsiniz anlamı Allah'ım Ey bu davetin mübarek ezanı ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesile-i fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onun kendisine söz verdiği makam Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın. Vesilenin cennette yüksek bir makam olduğu, faziletin de yine bir yüksek makam olduğu, makam Mahmud'un ise en büyük şefaat makamı olduğu ifade edilmektedir. Böyle bir duada bulunmak Resul-ü Ekrem'e muhabbetin ona sağlam bağlılığın bir nişanıdır. 22. Beş vakit namazlar için ezan okunduktan sonra ayrıca cemaati namazı çağırma maksadıyla vakti sala gibi bir ifade kullanılmasına teslim, tekrar bildirme yani denir. Görülen ibadet gerçeklikleri için böyle bir uyarma yapılabilir. Böyle yapılmasını sonraki alemler iyi görmüşlerdir. Sonuç olarak Ezan-ı Muhammed'i Müslümanların en büyük güzelliklerinden biridir. Müezzin olan zat, bütün aleme karşı Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, Hazreti Muhammed Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber olduğunu ilan eder. Bütün insanları kurtuluşa ve mutluluğa çağırır. Bu bakımdan pek hayırlı bir insan demektir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Müezzin sesinin geçtiği yerlere kadar insan, din ve diğer hiçbir şey yoktur ki, onu işitmiş olsun da kıyamet gününde müezzin için güzel şehadette bulunmasın. İnsanların kıyamette en uzun boylusu müezzinlerdir. Diye buyurmuş Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hazreti Ömer Radıyallahu an şöyle demiştir: Eğer üzerinde halifelik görevi olmasaydı müezzinlik yapardım. Bütün bunlar Müslümanlıkta hakka hizmetin, Allah sözünü yüceltmenin, hayrı sevmenin ne kadar kıymetli ve şerefi olduğunu göstermektedir. İmamlık ve Cemaat Aklı olan, bülü uçağına eren, hür ve zorluk çekmeksizin topluca namaz kılmaya gücü yeten Müslüman erkeklerin toplanıp cemaat ve cuma namazını kılmaları, farz ve bayram namazlarını kılmaları vaciptir. Diğer farz namazları cemaatle kılmaları ise müvekked sünnettir. Cuma namazından başka farz namazların cemaatle kılınması, malikilere ve bir kısım şafilere göre de bir müekket sünnettir. İmam Ahmet İbni Hanbel ile bu Sevre ve Davudi Zahiri ve diğer bazı müştehitlere göre vaciptir. Bu halde bir şahsın tek başına namaz kılması haramdır. İbni Rüşt, İbni Bir ve bir kısım şafilere göre ise beldelerde bir farz kifayedir, her mescitte cemaatle namaz kılması sünnettir. Bir kimsenin özel olarak yalnız başına cemaatle namaz kılması da menduttur. Hanbeli fıkıh alimlerinin açıklamalarına göre esasen cemaatle namaz, ikamet ve sefer halinde vacip hem de sünnet yerine getirilmiş olur. Cemaatin farzla aynı olduğunu söyleyenler de vardır. İslam'da cemaatle namaz kılmaya büyük önem verilmiştir. Büyük sevabı ermek için ve ihtilaftan kurtulmak için cemaatle namaz kılmaya devam etmelidir. Cemaat ne kadar çok olursa fazileti de o derece çoğalmış olur. Cemaatle namaz kılmanın sevabı yalnız başına namaz kılmanın sevabından 27 kat daha fazladır. Cemaati devam işten dışanlarından ve iman alametlerindendir. Cemaatle kılınan namaz ile Müslümanların birliği ve birbirine bağlı, bağlılığı gösterilmiş olur. Müslümanlar arasında sevgi ve dayanışma duygusu uyanır, bilmeyenler bilenlerden faydalanır. İyi kimselerin arkadaşlığı ile yapılan ibadetlerin ve duaların Allah yanında kabulü yakın olacağı daha ziyade umudur. Cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan zata imam denir. Bu zatın bu görevine de imamet denir. İmama uymayan bir kimsenin kendi namazını imamın namazına bağlamasına iktida ya da ittiba adı verilir. Bu uyan kimseye de muktedi, müttabi ve memun gibi adlar verilmiştir. Kendi başına namaz kılana da münferit denir. İmametin başlıca şartları, İslam, bulu, akıl, erkek olmak, Kur'an okuyabilmek ve özürden beri olmaktır. Bu şartlara sahip olmayanlar imam olamazlar. Bu konu şöyle açıklanacaktır. Cemaat arasında imamete en yararlı olan, sünneti en iyi bilen yani fıkıh bilgisi olan kimsidir. Bunda eşit olsalar okuyuşu daha güzel olandır. Bunda da eşit olsalar takvası daha çok olandır. Yani haramdan daha çok kaçınandır. Bu üç vasıf da eşit olsalar yaşça büyük olandır. Bunda da eşit olsalar ahlakı daha güzel olandır. Yumuşak huylu ve daha çok hayal sahibi anlamda. Bu ustada eşit olsalar yüzce, sonra soyca, sonra sesce, sonra elbise bakımından temizlikçe güzel olandır. Bunların hepsinde eşitlik kabul edilecek olursa aralarında kura çekilir. Bütün bunlar imamlık görevine verilen önemin büyüklüğünü gösterir. Bunun içindir ki bu görevi eskiden bulundukları yerlerde idareciler üzerlerine alırdı. Bununla beraber cemaat arasında ev sahibi veya yerin görevli imam bulunursa bunlar tercih olunurlar. Aranan vasıfları toplamış olmasalar bile yine tercih edilirler. Başkasının evinde imam olacak kimse ev sahibinin izniyle imamlık yapar. Başkasının evinde tek başına namaz kılacak olan kimse de, ev sahibinden izin istemelidir, faziletli olan budur. Fasıkın yani aşikare haram işleyen ve bilat sahibi olan din işlerine, dinde olmayan şeyleri karıştıranın anlamında, imameti tahrimen mekruhtur. Çünkü fasık din işlerinde saygılı bulunmaz. İmam Muhammed ile İmam Malik'e göre bunlara uymak esasen caiz değildir. Bidat sahibine müptedi denir ki inancı sünnet ve cemaat ehlinin inancına aykırı olan kimse demektir. Bidat sahibine uymanın kerahatle caiz olması inancı küfre varmadığı takdirdedir. Eğer inancı küfrü gerektiriyorsa ona uymak bütün hanefilerce de caiz olmaz. Şefati, kabir azabını ve hafaza meleklerini inkar etmek gibi. Kölelerin ve babası belli olmayanların imamlığı mekruhtur. Çünkü bunlarda cehalet daha fazla olur. Bilgili oldukları takdirde imamlık yapabilirler. İki gözü kör olan da imam olabilir. Fakat görür kimseler imamlığı daha faziletidir. Bununla beraber iki gözü görmeyenin imamlığında kerahet olduğunu söyleyenler de vardır. Çünkü bu kimse özürlüdür, elbisesinin temizliğine fazla dikkat edemeyebilir. Erkeklerin kadınlara ve henüz bulu uçağını ermemiş çocuklara uyup namaz kılması caiz olmadığı gibi... Aklı yerinde olanın buna, Kur'an okuyucusunun oku okuyamayan, yani ümmi kimseye, kıraatı olmayanın dilsize, elbisesi temiz olanın, elbisesi pis olanın, avret yerleri kapalı bulunanın, açık bulunanın, özlü olmayanın özürlüğe, bir özürlüğünün, özür değişik bir başka özürlüğe uyması da caiz değildir. Ancak özürleri bir olanların birbirlerine uymaları caizdir. Kadının kadına imamlığı kerahatla caizdir. Eğer kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kılacak olurlarsa, imam olacak kadın aralarında durur, onların önüne geçmez. Bu önüne geçmede de mekruhtur. Abdestli ayaklarını yıkamış olan bir kimsenin ayaklarına mes yapmış olan kimseye, abdest alanın teyemmüm etmiş olana, ayakta namaz kılana oturarak namaz kılana, boyu dik ve doğru olanın rüküs derecesinde kambur olana uyması yani iksidası caizdir. Son üç değişik şekildeki uymanın cevazına İmam Muhammed muhalif'tir. Farz namaz kılanın nafile namaz kılana veya başka bir farz namaz kılana uyması caiz değildir. Fakat nafile namaz kılanın farz namaz kılana uyması caizdir. Örnek olarak öğlenin farzını kılmış olan bir kimse öğle namazını kıldırmakta olan imama uyacak olsa bu ikinci defa kılacağı namaz bir nafile olarak caizdir. Bir kimsenin haklı olarak kendisinden hoşlanmayan bir cemaatle namaz kıldırması mekruhtur. Fakat hoşlanmayacak bir durum veya imamlığa daha ehliyetli bir kimse yoksa cemaatin hoşlanmasına bakılmaz. Çünkü bu halde cemaatin hoşlanmaması yersizdir. Meslek değişikliği iktidaya uymaya yani uymaya engel değildir. Yeter ki imam olan zat namazın şartlarına ve hükümlerine riayet etsin. Şöyle ki Müslümanların fıkıh bakımından mezhepleri değişik olsa da esas da bir olduklarından birbirlerine uyabilirler. Bu hususta en faziletli olan her Müslümanın kendi mezhebinde olan bir imama uymasıdır. Bu olmayınca diğer bir mesette bulunup namazın farzlarını riayet eden herhangi bir imama uyulması yalnız başına namaz kılmaktan daha faziletlidir. Şu kadar var ki bir Müslüman kendi mezhebine göre namazı bozacak bir şeyin böyle bir imamda bulunduğunu görüp bilirse ona uyuması sahih olmaz. Bir Hanefi'nin burnundan kan aktığı halde abdestini yenilemeden imamlar geçen bir Şafii'ye uyması gibi. Maliki ve Hanbeli olanlara göre namazın sihati için şart olan şeylerde yalnız imamın mezhebine itibar olur. Yani uyanın, mezhebine bakılmaz. Onun için bir Maliki veya bir Hanbeli başını tamamen meshetmemiş olan Şafii veya Han Hanefi bir imama uysak namazı sahih olur. Çünkü böyle bir mesih, her ne kadar maliki ve hanbeli mezheplerinde sahih değilse de, hanefi ve şafi mezheplerinde sahihtir. İmam olan zat, cemaate nefret verecek şeylerden sakınmalıdır. Bir imamın kıraati ya da tesbihleri cemaate usandıra usandıracak derecede uzatması uygun değildir. Burada sünnetin en az olan derecesiyle itinilmektir. Çünkü bu uzatma cemaate usanç verir. Bu ise mekruhtur. Cemaatle kılınacak bir namazın sevabı ziyadedir. Bu sevaptan başkalarını mahrum bırakmaya sebebiyet vermek uygun olmaz. Cemaatin uzatmaya razı olmaları halinde kerahat olmaz. Bununla beraber cemaatin rükü ve secde tespihlerini ve teşehhüdü sünnet üzere tamamlamalarına meydan vermeyecek bir şekilde imamın acele etmesi de mekruhtur. Cemaatin yetişmesi için imamın rükûyu uzatması da mekruhtur. İmamın kendisine kolay gelen ayet ve sureleri okuması vaciptir. Henüz kuvvetle ezberlememiş olduğu ayetleri okumamalı, cemaatin yardımcı olmasına meydan bırakmamalıdır. Şöyle ki, imam bir ayette yandırır ve hatırlayamazsa bakılır. Eğer sünnet miktarı veya namazın caiz olacağı kadar okumuş ise hemen rükûya gidilmelidir. Yanıldığı yeri düzeltmeyi cemaatten beklememelidir. Bu miktar okumamış ise başka bir ayete geçme, geçmemelidir. Başka bir ayete geçmelidir. Bir miktar okumamış ise başka bir ayete geçmelidir. İmamın cemaatten en az bir arşin yüksekte veya alçakta bir yerde durup namaz kıldırması mekruhtur. Kendisiyle beraber cemaatten bazı kimseler bulunursa mekruh olmaz. İmam ile muktedinin yani imama uyanın yerleri hükmen bir olmalıdır. Aralarında yüksek boylu bir duvar olup imamın, görünmesini veya sesinin işlemesini engellerse... ...o imamı uymak sahih olmaz. Yine imam ile muktedi arasında... ...veya bir muktedî ile... ...öndeki saf arasında uzaklık bulunsa... ...bakılır. Eğer namaz... mescit dışında kılınıyorsa... ...ve... ...aradaki mesafede bir saf... ...bağlanacak miktardan az ise... ...imamı uymak sahih olur. Fakat mesafe... ...bundan çok ise uymak sahih olmaz. Ama namaz mescit içinde kılınmakta ise aradaki uzaklık ne olursa olsun imama uymaya engel olmaz. Bununla beraber bazı alimlere göre Beytül Makdis gibi pek geniş olan mescitlerde saflar arasında bağlantı olmaksızın mescidin en uzak bir yerinde durup imama uyması caiz değildir. İmam hayvan üzerinde imama uyan yaya bulunsa veya başka hayvanlara veya gemilere binmiş olsalar yer değişikliği olduğundan imama uymak sahip olmaz. Yine camide veya başka bir yerde imam ile muktedi arasında kayık geçecek büyüklükte bir ırmak veya araba yürüyecek genişlikte saflardan boş bir yol bulunsa imama uymaya engel olur. Cemaate kavuşmak için koşa koşa yürümek mekruhtur, saygıya aykırıdır. Bu gibi davranışlardan sakınmalıdır. Cemaatin birçok kişiden ibaret olmazı şart değildir. Bir kişi ile de cemaatin fazileti elde edilir. İmama uyan kişinin bir kadın ve mümeyyiz bir çocuk olması yeterlidir. Bunun için evde ailece cemaatle kılınan namazla yalnız başına kılınan namazdan kat, kat faziletidir. Fakat bir öze dayanmaksızın evde cemaatle namaz kılıp camiye gitmemek bidat ve mekruh sayılmaktadır. Mescidlerde ve camilerde cemaatle kılınan namazların fazileti daha çoktur. Namazda imama uyan bir kişi ise imamın sağında durur. iki veya daha çok kimse olunca imamın arkasında dururlar. Kerahatı olmayan duruş bu şekildedir. Cemaatin imamdan ileride durması ise caiz değildir. Bu hususta seyde yeri değil, ayakların yeri esas alınır. Cemaatin topuklarının imamın ayak topuklarından ileride olmaması yeterlidir. İmam Malik'e göre cemaatin imamdan önde durması, mekruh ise de namazın cevazını engellemez. muktedi yani imama uyan kimse. İmama uymaya niyet etmeli ve kıldıkları farz namaz ile aynı olmalıdır. Bunun için bir kimse imama uymayı niyet etmeksizin ona uysa veya kendisi öğle namazını kılmak istediği halde imam içinin namazını kıldırmaktan olursa bu iktidası caiz olmaz. İmamın sesi kafi gelmezse cemaatten biri tarafından iftidah ve intikal tekbirleri yüksek sesle alınır ve rükudan kalkarken de Rab benalekel hamd denilir. Yüksek sesle yine selam verilir. Bu bir tebliğ, bir bildirimdir. Ancak tekbir alınırken iftidah ve intikal tekbirleri olarak alınmalıdır. Yalnız bildirim için alınmamalıdır. Eğer ilk tekbirle namaza başlamaya niyet edilmez ise bunu alan namaza başlamış olmaz. Diğerlerde tesbih, tahmid ve intikal tekbirleri olarak alınmazsa sevaptan mahrum olmayı gerektirir. İmamın sesi yettiği takvide bu tebliğe gerek kalmayacağından bu tebliğ işi mekruh olur. Buna müezzin olanlar dikkat etmelidirler. İmam birinci selamı ikinci selamdan daha yüksek sesle alır ki bu onun için bir sünnettir. Çünkü yüksek sesle alınması cemaate bir bildiridir. Bu bildiriye ihtiyaç ise daha çok birinci selamda görülür. İmam selam verince de teşebbüdü bitirmiş ise selam verir salat, selam ve duayı bitirmek için selam vermeyi geciktirmez. Teşekkülü bitirmeden de selam vermesi caizdir. İmam namazdan sonra iki tarafa selam verirken aleyküm sözü ile hafaza meleklerini ve bütün cemaat kasteder. Cemaatten her biri de sağ tarafa selam verirken o taraftaki meleklerle cemaati ve imam eğer o tarafa veya kendi hizasında ise imamı da kasteder. Sol tarafa selam verirken de o taraftaki meleklerle cemaati ve imam o tarafta ise imamı kastederek onlara selam vermiş olur. Yalnız başına namaz kılanlar da bu selamıyla yalnız hafaza meleklerini kastederler. Cemaat selamdan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam ya, tebarekte ya azel celal ve ikram demesi bu cümle okununcaya kadar yerlerinde durması gereklidir. Sonra yerlerinden kalkıp sünneti veya duayı başka uygun bir yerde tamamlarlar. Allah'ım sen selamsın ve selam sendendir Bütün noksanlıklardan berisin. Dünya ve ahiret selamette ancak senin yardımında olur. Sen mukaddessin. Ey celal ve ikram sahibi olan Rabbim manasına gelir. Bundan ziyade yerlerinde durmaları kerate girer. Farzdan sonra safı bozmaları müstahattır. Bunu yapmak ve sonradan gelenler namazın tamamlanmış olduğunu anlarlar. İmam selam verince bakılır. Eğer namaz tamamlanmışsa imam serbesttir. Dilerse sağ tarafına, dilerse sol tarafına döner. Böylece kıbleyi sağ veya sol tarafına alır, böylece oturur. Dilerse çıkıp işine gidebilir. Eğer karşısında namaz kılan yoksa, dilediği takdirde cemaate doğru döner, namaz kılanın yüzüne karşı dönüp durmaz. Çünkü namaz kılanın yüzüne karşı oturmak mekruhtur. Fakat namaz bitmiş olmayıp kılınacak sünnet bulunursa, İmam Allahümme entesselam ve min kesselam denilinceye kadar yerinde durur, Sonra kalkar ve sağa sola, yerya veya geriye çekilerek o sünnet namazı kılar. Eğer kendisi başka bir şeyle uğraşmayacaksa, bu sünneti gidip evinde kılabilir. Çünkü sünnetlerin evde kılınması daha faziletlidir. Ancak cemaatin imam hakkında kötü bir zan besleyecekler düşüncesi varsa, sünnetleri eve gitmeden kılmalıdır.